Onlara Rahman'a secdeye kapanın denildiğinde Rahman da nedir senin bize emrettiğine mi secde edeceğiz derler ve bu onların nefretini artırır.